kule büyük adanın yangın kulesidir. Aya yorgi kilisesine çıkan yolun. Sonunda sağ doğru kıvrılan patikayı takip edince buraya ulaşabilirsiniz ve yolun. Boyunca büyüleyici bir manzaradan gözlerinizi alamazsınız. Orman genel. Müdürlüğüne ait 5 katlı yangın kulesi her yıl, Nisan ayından itibaren. Çalışmaya başlar. Kuledeki termal kameralar sayesinde herhangi bir yangın. Riski görüldüğünde itfaiye ve orman ekipleri derhal devreye girmektedir. Kulenin bulunduğu tepenin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesinin en büyük sebebi elbette Rum yetimhanesini ve heybeli adayı gören manzarasıdır. Son zamanlarda ada kulenin yenileneceği haberleri çıksa da çalışmalara henüz başlanmamıştır. Yangın kulesi ıssız bir patikada olduğu için gündüz saatlerinde ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.